să spun naioc când săvii să mă îșoară marjei n-să spun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 Herkese merhabalar. Mamer Ketencoğlu ben. Tuna'nın biri yanımdan. Sevgiler, saygılar yolluyorum herkese. <gülüyor> Geçen hafta verdiğim sözü tutuyorum ve bugün e, Yunanistan'da Karadeniz ya da Karadeniz'de Yunanistan ne derseniz. E, ünlü kemençe ustası. Hatta ben onun kemençe misyoneri olarak da adlandırabilirim ve şarkıcı tabii ki ama ağırlıklı olarak da pek çok ünlü şarkıcıyla e, albümler yapmış çok çok önemli bir usta dahi yani bir kemenceci 1980'lerden bu yana e, yıldızı hiçbir zaman e, sönmeyen çok büyük şarkıcılarla ortak projeler yapan dalar style olmak üzere. İşte herkesin bir takıntısı var. Benim takıntım da Dalras galiba. Ee, yani Dalaras dahil. Pek çok büyük sanatçıyla ortak projeler yapan. E, hakkında çok şey söylenebilecek bir e, usta. Şu kadarını söyleyelim. Daha peşinen. E, bugüne dek. Tabi o zaman açıktı. Wikipedia'da e, bu bilgileri aldığımızda sevgili İvi Dermancı. Türkiye'den rahat rahat e, Wikipedia'ya gi girerek bu bilgileri bana çevirdi sağ olsun e, oradaki bilgilere göre 45 tane plak ve CD yapmış yani bu e, 30 senede e, yılda artık onun hesaplaması Ömer abiye kalsın galiba bir buçuk tane albüm yapıyor Evet, çeşitli zamanlardan bu 30 yıl içinde elime geçen yaklaşık 7-8 tane albüm var. Ben bunlardan altısını getirdim bugün. Geçtiğimiz yıllarda baştan sona çaldığım bir iki albüm bir daha vardı. Onları almadım doğrusu. Bütün bu albümler yeni albümler, elime yeni geçen albümler. Eee... A Ground Suns adında bir albüm var elimde. Ee, oradan bir e, dans havasıyla e, başladık. Aynı albümden bir şarkı da dinliyoruz. Ve e, ondan sonra da biyografi ayrıntılarına geçiyoruz yavaş yavaş. va be Oh Kaloncidis'i e, dinletiyorum sizlere. E, az önce duyduğunuz gibi çok büyük bir kemence, kemençe ve teyüzü. Aynı zamanda da e, sesini de duydunuz. Kendi sesini. E, Dipotamos köyünde doğmuş. Dipotamos köyü nerede? Kavala'da. Kavala'ya bağlı. E, Dipotamos köyünde doğmuş e, Mihalis Mihaliskaloncidis. ...tabii ikinci kuşak bir Pontusluğu... Ee, ...bütün bunlardan önce şunu belirtmek gerekir... ...bizde... ...Karadeniz müziğinin e, gündeme gelişi... ...belki hani gençler tarafından da... ...sahiplenilmesi son 5-10 yıla dayanıyor... ...oysa... ...Yunanistan'da... E, ...halk müziği araştırmalarının... E, ...inme kazandığı 50'lerden itibaren... ...Pontus müziği, Karadeniz müziği... E, ...hep ilgi çekmiştir... ...hatta zaten bilenler bilir. 1933 43 arasında Küçük Asya Enstitüsü tarafından kaydedilen e, Karadeniz ezgileri ki ar aralarında e, Türkçe parçalarda vardır. E, yayınlanmıştır hem Yunanistan'da hem Türkiye'de. E, tıpkısı, tıpkı basımı yapıldı Türkiye'de kalan müzik tarafından. iki CD'den oluşan bu en eski Karadeniz müziği kayıtlarına hala e, ulaşma şansınız var. Ee, ama Türkiye'de e, ciddi çalışmalar e, çok seyrek yapıldı. E, ancak son dönemde e, büyük bir ivme kazandı. İşte Üç Beşler'in şarkının popüler olmasından yola çıkarak herkes Karadeniz'e dair bir şeyler yaptı. E, aynı zamanda da tabii e, 80'lerden 90'lardan sonra ciddi bir kirlenme de var. Yani Onu da altını çizmek gerekir. Evet. E, Mihalis Kalioncidis Dipotamos köyünde doğdu demiştim. E, 1960'da doğmuş. E, Pontuslu bir baba. Pontuslu bir anne. E, Tabi ikinci nesil olduğunu söyledik. Babası Trabzon'un Kozma köyünden. Bugün adı artık Kozma mıdır hiç zannetmiyorum. E, annesi de yine Trabzonluymuş. Baba küçük yaşta e, İstanbul'a taşınmış. Ve e, bu mübadele sırasında e, Yunanistan'a göçmüş. E, i̇yi bir Bizans müziği e, mugannesi. Yani Bizans müziği söyleyen bir muganniymiş aslında. E, i̇lk derslerinde de, e, mihalis kendisinden almış. İlk öğretmeni babası olmuş. 16 yaşında da kemençeyenli almış. E, çeşitli düğün ve toplantılarda Yavaş yavaş kendini göstermeye başlamış ve çok da uzun sürmeden 1980'lerde 82 yılında pardon yine Karadeniz Müziği'nin Yunanistan'daki Karadeniz Müziği'nin en büyük ustalarından Christos adlı bir şarkıcıyla konser yapmış, konserde eşlik etmiş kendisini. O gün bugündür yıllarca bu işbirliği devam etmiş. Ee, yine 82'de Atina'da konservatuar okumaya başlamış. Batı klasik müziği öğrenmiş. Ee, dolayısıyla on daha sonra yapacağı e, hem kemençe alanında yapacağı devrim, e, çalış teknikleriyle e, ilgili hem de e, kemençeyi bütün Yunanistan'a e, yayam daha çok ilgi çekmesini sağlayan, sağlayan çabalarını bu herhalde e, ...okulda öğrendiği e, teorik altyapıya borçlu. E, Anagnomi Stompondo adlı bir albüm. İlk e, çalışmalarından biri. <gülüyor> ve e, çok ilgi çekmiş bu çalışma. E, az önce de dediğim gibi bugüne dek 45 tane plak ve CD e, yayınlamış... 30'dan fazla yurt dışı konser yapmış, konseri yapmış. Ee, Kanada, Amerika ve Türkiye'de dahil bunlara. Ee, Sovyetler Birliği de dahil. Herhalde 89'dan önce yaptı. Ee, genel olarak ağırlıklı e, olarak geleneksel müziklerle ilgili araştırmalar yapmış. Ve albümlerinde kendi albümlerinde geleneksel müzik çalmış. Ancak e, pek çok popüler sanatçıya da çeşitli parçalarda eşlik etmiş ortak projeler yapmış işte onun adına çok büyük bir konser yapıldı 2000, onların başında 2011 veya 2012 olabilir dağlar dahil herkes katıldı ee, onun meşhur ettiği ya da bestelediği ki kendi besteleri de çok var şarkıları büyük bir e, seyirci katılımıyla e, gerçekleştirdiler büyük bir konser oldu ve her zaman amatör müzisyenlere de yer ayırmış. Domna Samy, Kronis Aydonidis, tabi halk müziği sanatçıları bunlar. Çalışmalarında her zaman ondan faydalanmışlar. Ayrıca Atina'daki plaka yakınlarında bir enstrüman müzesi vardır, meşhur. Bu müzenin başında da Lambros Lavas. ...Liyabas adında bir etnomüzikolog vardır. Onunla işbirliği yapmış. Mihalis Kaloncidis. Ve onun sayesinde... ...çok büyük konserler organize edebilmiş. Mekaren Müzik Musiki... ...Atina'da... ...yine aynı kurumun... ...Selanik Şubesi'nde... ...işte Açık Hava Tiyatrolarında... ...pek çok konser... ...gerçekleştirmiş. Oyun müzikleri de yapmış... Gerek Yunanistan'da gerekse e, Yunanistan dışında. E, Lira adında bir e, kemenci için bir okul kurmuş. Ve mezun olan öğrencileri bu okulun 12 tane şubesini açmışlar. Buralarda yani hem kemençe e, eğitimi veriliyor hem de e, koro şarkı eğitim veriliyor. Dolayısıyla dolayısıyla Yunanistan'ın pek çok bölgesinde zaten e, dernekler bakımından örgütlenmiş olan e, Karadeniz göçmenleri e, bu okullar sayesinde e, büyük Kemençe topluluklarına ve koroları da e, sahip olmuşlar. İşte e, Mihalis Kalonjiyisin e, buraya sığdıramayacağımız kadar uzun olan yaptığı işlerden küçük bir bölüm. E, dinleyeceğimiz albüm 2002'den e, Yunan Pontusunun geleneksel şarkıları diye çevirebiliriz. Paradosyaka Tragodya ton Elinon Pontu e, Burada iki önemli şarkıcı var. Meşhur e, Lafazanidis bir de e, Alexandra Xanodonitou Kısını doyudu, evet doğru talep, telaffuz edebildim sonunda. Ee, ben size önce enstrümantal bir örnek dinleceğim, ondan sonra da e, doğru anımsıyorsam e, Aleksandran'ın sesini duyacağız veya kendi sesini duyacağız, zaten e, anlayacağız onu. Mas there you go, and there you go. You'll sleep in Lepo arnime senle bo, koşkis esenga, lepomu ayda malias, leko ke da malias, leko, koşkis esenga, lepomu ayda malias, leko ayda malias, Tomatya mı de lezzanı raista, Τέσσενα ναι 2002 yılında e, Alexandra Ksanodoydu ve e, Lafazan Edis'le meşhur şarkıcı Lafazan Edis'le yaptığı albümden iki şarkı dinledik. E, önce enstrümantal bir örnek. Arkasından da e, Kalyoncides'in kendi sesini duyduğumuz bir ağır hava geldi. Sırada başka bir albüm var. Licha Kortyudu adında e, çok da fazla tanınmayan benim daha önce e, pek duymadığım bir şarkıcıyla yaptığı albümümüz var sırada. Önce e, ondan bir şarkı dinleyeceğiz. Arkasından yine aynı albümden enstrümantal bir örnek. Ben özellikle enstrümantal örnekleri seçtim ki e, Kemençe'deki e, ustalığını da e, e, duyasınız diye. Evet, Mihaliz Kalyoncidis dinlemeye devam ediyoruz. Az önce iki parça dinlettim sizlere. İlki albümü birlikte yaptıkları Lice Gurtido Kurt söyledi ilk parçayı. Arkasından bir horonu dinledik. Tabii ki Mihaliz Kalyoncidis çaldı. Şimdi yine çok meşhur şarkıcılardan biriyle yaptığı birçok albümden biri var elimde. Lafazanidis şarkıcımızın adı. Ee, i̇ki parça seçtim, ikincisi için dik diyoruz yani dik ee, kelimesinden geliyor, en meşhur Pontus danslarından biridir. <gülüyor> dinlediğimiz albümü Mihalis Kaloncidis şarkıcı ile birlikte yapmıştı ve Doğu Pontus'tan geleneksel şarkılar başlığını taşıyordu. Ee, yine Pontus geleneği başlıklı başka bir albümümüz var. Bu son albüm olacak. Ee, Kostas ve Sophia Papadopoulos e, bestelerini içeriyor. Ee, dediğim gibi beste albümleri de içeriyor bol bol kaydetti ama tabi gelenekten e, geleneğin yanı başında yükselen besteler bunlar e, son albümden öncelikle iki şarkı seçtim size duruma göre bakalım Oh, yes. Yeah. Evet, bu duygulu parçadan sonra bir parantez açmak istiyorum. Sabah açık gazetede iki genç kardeşimizin sesini duydum. İkisi de e, 65. güne doğru yaklaşıyorlar. Açlık krevindeler ve KHK'larla görevlerine son verildi. Görevlerine dönmek istiyorlar. Birisi akademisyen, biri de öğretmen. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça kardeşlerimiz... Açlık grevindeler Onlarla e, sonuna kadar dayanışma halinde olmamız gerekiyor e, Artık son günler e, Bunu dikkatinize sunmak istedim özellikle e, Bilmeyen, duymayan dostlarımız varsa e, En azından ne olduğuna bakalım izleyelim takip edelim e, yapılabilecek, Yapabileceğimiz bir şey varsa da yapalım diye paylaşmak istiyorum Evet, e, Mihalis Kalyoncilis'ten bir şarkı çalabileceğim ancak. O da e, canlı bir dans havası olacak. E, tekrar veda edeceğim. kaldığı ölçüde bir şarkı daha dinletelim çünkü yanlış şarkıya girdik e, Asıl dinletmek istediğim hızlı bir horon havasıydı e, program sonrasında telefonun başında olacağım 0212 343 4040 0212 343 4040 -40 numaralı telefondan bana ulaşma şansınız var ama 15 dakika için e, Ayrıca sayfamdan Facebook'lardan Twitter'dan ve Instagram'dan bana ulaşma şansınız var ve son olarak anımsatayım hem bu programı hem de bundan öncekileri e, www.tunanınberiyani.blogspot.com'dan dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Emeğe geçen e, sevgili vidermancı ve Onur Ertürk'e teşekkürlerimi yolluyorum buradan. Tabi Selahattin'e de. Bu programı da hata ile kapatmış oluyoruz böylece. Ee, aradığım şarkıyı teknik bir nedenle bir türlü bulamadım. Ama size Alexandra Xenodoydu'nun sesiyle veda ediyorum. Tabii ki Kemençe'de e, Mihalis Kalenicedis vardı yine. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Selam ve sevgiler hepinize. să-nspuni n-aioc când săvii să-măi